Evet Muhammed oku bakalım. الإعراب قال الإعراب nedir arkadaşlar? İrab İr hatırlarsanız biz artık bakın kelimenin kısımlarını aldık. Neydi kelimenin kısımları? İsmun ve اسمٌ <gülüyor> ve harfun. İsminin olduğunu öğrendik. İsmin alametlerini aldık hatırlarsanız. Neydi ismin alametleri? Tenvin. Tenvin, başına ne alması? Eliflem alması. alması. Başka? Cer alması, Seyiriz. kesra tamam. alması. Harfin alametleri, ee, fiilin alametleri neydi? Gelmesi yani. Kad gelmesi. Başka? Sin, Sin. Sin. baravo, sevfe. Başka? Te, tenis. Ta'ud-te'niz. Temmin alması. Ta'ud-te'niz. Fiil mi? Fiil temmin alamıyoruz. Ta'ud-te'niz alması. Ta Harfin alameti neydi? Harfin alameti. Harfi cilap. Bunlar demir gelmedi. Zaten Harfin alameti ademiydi. Vücudu değil. vücudu değil. Yani bunlar olmazsa ne oluyordu o? Harf oldu. Şimdi arkadaşlar İrab bahsine geçtik. İrab nedir? taghir Avahiril evâhir kelim. Kelimelerin sonunun ne yapması? Ne yapması? Taqhir, değişmesi Tamam mı? Mesela Muhammedun. Muhammeden, Muhammedin. Dei mi latif i Muhammedun, Muhammeden, Muhammedin. Bu üç halde ne yaptı bu kelime? Yani bu isim değişti. değişti. Muhammedun merfu oldu, ileride gelecek. Tamam. Muhammeden mansup oldu. Muhammedin mecrul mec oldu. Bravo. Ne için? L'ihtilaf <gülüyor> el-avamil. Iktilafil avamil, Amiller, etkenler değişirse ne olur? Kelimenin sonu değişir. Mesela, bakın, lem yezheb, len yezhebe. Yezheb, bu fiilin sonu ne oldu? Değişti, bakın. Lem yezheb, len yezhebe. ikisi arasındaki fark ne? Birisinde lem geldi, lem. Sonunu ne yaptı? Cezmetti. Birisinde de len geldi. Sonunu ne yaptı? Nasbetti. Buradaki yaz yezhebu fiilinin sonunun ihtilaf değişmesi, tagyir evahiril ül sonu değişmesi neden, neye bağlı olarak değişti? L'ihtilâfil Avamil Başındaki amilin neyine göre? Durumuna göre değişti. Evet. Ne d'io? Laf-zan Ev-tak-di-ran Yani bu ismin sonu Yahut da bu fiilin sonu Yani kelimenin sonu Öyle bir değişikliğe maruz kalacak ki ya lafzan zan Göreceksiniz Ne gibi? Muhammedun Muhammeden Muhammedin, değil mi? Burada ne var? Buradaki Muhammedun kelimesinin sonundaki değişiklik yani biz buna irap diyoruz. Lafzı bir değişiklik. Ne demek lafzı bir değişiklik? Gözüken mi? Telaffuz ediyoruz. Muhammedun. Muhammeden. Muhammedin. Buna ne diyoruz biz? Lafzı değişiklik. Telaffuzumuzda değişiklik oldu. Ferhat bile Arapça bilmese bilmiyor. Ama Muhammedun, Muhammeden, Muhammedin. Her birinin sonununun farklı olduğunu anlıyorsun değil mi? Burada ne var? lafzi olarak bir değişiklik var. Lafzan, takdiran. Takdir. Ne demek takdir? Mukadder. Yani mesela Musa kelimesini düşünün. Musa kelimesinin sonunu hiçbir zaman ne Lafız olarak değiştiremez. Lafız olarak değişikliğini fark edemezsiniz değil mi? Câ'e Musa, ra'aytu. Musa, sellemtu ala, Musa. Bu Musa kelimesinin her cümledeki irabı farklı değil mi? Câe Musa'daki Musa'nın irabı ne? Câe fiil, Musa fâil. Râaytu Musa Râaytu Musa Buradaki irabı ne? Mefhulun bi. Mef bi. Mef bi. Sellemtu alâ Musa Mecûr. Yani şimdi merfu diyorsun yine Musa. ليس <Gülüyor> عاشر. diyorsun yine Musa. Mecrur diyorsun yine Musa. Bu Musa'nın sonunda değişiklikler oluyor ama biz ne yapamıyoruz bunu? Göremiyoruz. Yani lafzî olarak değiştiremiyoruz. Buradaki değişiklik ne? Takdiri. Mukadder değişiklik, tamam? Mı? Tabii irap ederken buradaki mukadder, takdir olan değişik takdir olan değişiklikler yani biraz farklı farklı oluyor. Yani Onun ortaya o harekenin ortaya çıkması bazen taazzur oluyor. Tamam mı? Bazen lisikal imkansız oluyor. Bazen ağır geldiği için o oluyor. Bunları daha sonra erteleyeceğiz ki kafanız bu manada ne yapmasın. Karışmasın. Karışmasın. Burada temrin var. Temrine geçelim. Envâ'ül iraba gelelim. Envâ'ül irab. Envâ'ül irab. Envâ Enva'u'l-i'rāb. Evet. Enva'u'l-i'rāb. Qala ve aqsamuhu erba'atu. Erba'atun. İrāb'ın kısımları kaçtır? Dörttür. <imus> Nedir onları? Oku Muhammed. Semhu arba'atun, v'ra'un, v'nazbun, v'haffun, v'cazbun. Evet. Yani, madem kelimenin sonununun değişmesine biz ne diyoruz? İrab diyoruz. Ya, kelimenin sonundaki <gülme> değişiklikler ne olarak ifade ediliyor? <gülme> Refe', merfu. Nasb, mansub. Haft, ya da cer. Kufellerle Basrallar. Ne yapıyorduk? Basrallar, haft diyor. Kufeller, Ger cer diyor. Ve cezm. Bunlar'ın dört tanesi ney'in alameti arkadaşlar? İrâb'un İrâb alameti. Evet, devam et. <gülüyor> evet. irap alameti nedir? Bir isim merfu olabilir. Bir isim mansup olabilir. Bir isim mecrûr olabilir. Ama bir isim meczum olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman isim bu üç, üç tane alameti kabul edebiliyor. Muhammedun, Muhammeden, Muhammedin. Tamam? Mı? İsmin alameti bunlar. Ve la cezm fiha. İsimde ne yoktur? Cezim yoktur. İsimler cezim olmaz. Ve li'l af'ali min zalik. Yani fiillerin şey nedir? Alameti. Erfa'u, marfi'il merfu olabilir değil mi? Evet. Yezhebu. Evet. Ve nasbu. Nasb. Nasb olabilir. Lenn yezhebe. Lenn yezhebe. Vel cezmu, fiil cezmu olabilir. Lenn yezheb. Ama fiil ne olamaz? Mecruur olamaz. Niye? Çünkü harf-i celler neyden önce gelir? Isimler önce. Isimler önce gelir. Kime sorayım bir soru? Kim ister soru? Hatif oluyor soruyor. Irmih. irmi, irmi. at er mi bu isim mi fiil mi atmak fiil ne, ne fiil bu er mi mazimi mudarimi emir mi er mi bu da er mi evet kazım er mi emir değil mi er mi emir biz dedik ki fiiller ne, fiiller ne olmaz Mecrûl olmaz. Olmaz, olmaz değil mi? Ama buradaki cer sonu, olduğu için şey. sonu illetli olduğu için ne, ne yaptı? Oldu. İllet düştü. Bunu nerede almıştık? Nahul Vadih'te almıştık. Buradaki aslında sonu cer değil. Ramâ yermî irmi ye, orada sıkılıyor. Ama ne oluyor? Hasfediliyor, siliniyor. Tamam mı? Yani buradaki fiilin sonu neyle bitmedi? Keserle bitmedi. Mesela diyorsun ki, lem yermi ne yapmadı atmadı lem yermi lem yakdı hüküm vermedi mesela lem yemdı bunların birisi desek ya sen diyorsun ki hem fiil mecrur olmaz cer kabul etmez hem de bak bunların hepsinin sonu ne? Cer. cer. Bu soruyu ancak kim sorar? Bilmiyorum var değil mi? Yani aynı gibi hatırlarsanız bir şey anlatmıştık. Eee Hasan si Efendi. Sibavey. Hayır, Sibavey'e bir adam geliyor. Bir çocuk geliyor. Diyor, babası getiriyor bu çocuğu diyor ki bunu al yetiştir diyor. Sibavey biliyorsunuz Arap dilinde. Usta. Ustasınız. Sibavey soruyor çocuğa: "Maza fa'ale abuka bi himarihi?" Çocuk diyor ki baban eşeği ne yaptı lan? Yani? Sattı mı? Aldı mı? Eşek ne oldu yani? "Bi <gülüyor> yani himarihi." Buradaki bi ne? <gülüyor> harf Çocuk da diyor ki sattı diyor. Sattı diyecek. Ne demesi lazım? Ba'a demesi lazım değil mi? Ba'a sattı hu onu eşeği hmm. sat. Çocuk ne diyor? Ba'i hi. Sibbe ]izim. diyor ki niye diyor fiili car yaptın, kestere yaptın. Ba'a, Ba'a demen lazım. O diyor ki senin ba'a diyor car yaptı da bir hemari. Benim ba niye car yapmadı diyor. <gülüyor> Her bağı ne olmaz? Cel ce ce olmaz. Onun için Cevabımız. bu önemli bir konu. O zaman diyoruz ki isim ne olur? Merfu olur. Merfuz ne olur? olur? Mansup olur. Mecrü ne olur? Mi? Mecrur olur. Bu ismin alametleri. Muhammedun. Muhammeden. Muhammedin. Muhammedin. Muhammedin. Fiiller ne olur? Merfu. Merfu fiil örnek ver ihtiyar. Gelmeyin. Merfu' fiile örnek ver. Merfu'. Hangi fiil merfu' olur? Tabii bu ilahi konular ama senin bilmen lazım. Okudun bunları. Örnek ver. Yazsa bu. Yes, Hangi fiil oluyor bu? Merfu' olan? Fiili mudari. Fiil mudari. nedir? Merfu' olur. Evet, Mansup fiile örnek ver. Levent, mansub eee ketebe. Ketebe. Ketebe mansub değil. Lan <gülüyor> yan sıra. Lan Ne oldu başına len geldi nasip oldu. nasıl oldu? Keتبه nasıl? Evet, Keتبه <Ketebe> mebni fetah zena <gülüyor> verdi. Evet. Ya buysa cezim üzerine cezim meczum olan bir fiiller örneğin. <gülüyor> La yezheb. Lem. La yezheb. La Lem yezheb. Dem Dem izheb. Evet. Demek Dem ki irabın 4 tane alameti var. Merfu, mansub, meczur, meczur, meczum. Mec İrabın. İsimlerden bu isimler bu isim isimlerin bunlardan 3 tanesini alıyor. Evet. Fiiller de bunlardan 3 tane tanesini alıyor. Tamam? Eee, مواضع الضم'a geldik. Orada kalalım. Yani bunu bu şekilde ezberlerseniz çok kolay olur. Diteceksiniz ki irabın alameti 4'tür. Merfu, mansup, Meclun, meclun. İsim bunların üç tanesini alır. Fiil bunların. Hocam bunun için de Acrumi'nin metni ezberlesin. <gülüyor> zaten onun şerri olay e var Tamam metni, yukarıdaki metni zaten. O, okuduğumuz metni. Şerhin şimdi biz şerhi buraları okumaya gerek yok çünkü bunların çoğunu okuduk. Diyor ki mesela Ref'in lügat manası şudur. Nasb'ın lügat manası şudur. Kaft'ın lügat manası. Bunları daha önce açıkladık. Ama mesela buradan Damme'nin konumları gelecek. Ondan sonra ee, işte Vav'ın dammenin yerine geçtiği yerlere burada Buralarda şahit okuyacağız. Siz metni ezberleyin. ya yani Kafanıza şey yapın. Deyin ki, İrab'ın alâmi. İrab nedir? İrab, tagyiru evâhiril kelimi lihtilâfil avâmil aleyhâ lafzan ev takdîran. Bunu kafanda ezberle. Bu şekilde. Üstünü çiz bunun yaz. Yani kitabın işte metnini ezberlerseniz Allah'ın izniyle birçok şey sizin için kolay olur. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Aldığımız yere devam evet.